Merhaba sözküçün dinleyenleri bir pazartesi günda daha sizlerle beraberiz hava çok güzel çok neşeli bir gündeyiz bugün sizlerle Gençbank projesini konuşacağız Gençbank kısa dalga ekibinden Cihan Özdamar'la birlikteyiz merhaba hoş geldiniz merhaba güzel hoş geldin bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Tabii, ben Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisiyim Gençbank Genç bank kısa ile Ocak ayında tanıştım 2008'den beri kısa dalga gençlik merkezinde faaliyetlere katılıyorum şöyle anlatmam gerekirse lise ortamından beri sanatla işşiim O yüzden sinema televizyon bölümü okuyorum böyle e, gençbank projesinin içerisindesiniz Peki bu gençbank nedir e, Neyi amaçlıyor biraz bununla ilgili konuşalım e, tabi gençbank Şöyle bir olay. E, gençlerin kendilerini akranlarına daha rahat ifade ettiklerini düşündükleri için birileri Genç Bank'ı bulmuşlar. İlk olarak İrlanda'da bulunmuş Genç Bank. E, Youth Bank olarak bulunmuş. E, gençlerin birbirlerini kendilerini daha rahat ifade ettiklerini düşünen bir kişi bulmuş Genç Bank'ı. Türkiye'deki ayağını ise e, Türkiye'deki ayağını yani gelişmeleri Türkiye'deki bütün organizasyonu, koordinasyonu Toplum Gönüllere Vakıfı sağlıyor Genç Bank'ın. E, Genç Bank'ta ...hedeflenen nedir yani... ...niye böyle bir şey olmuş? Ee, i̇nsanlar... ...bir proje sunmaya gittiklerinde... ...bir olaya katılmak istediklerinde... ...karşılarında böyle 30 yaşında, 40 yaşında... ...bir insan gördüklerinde elleri ayağına dolaşabiliyor... ...konuştukları frekans aynı olmayabiliyor ama... ...gençler kendi yaşıtlarına... ...bir şeyler anlatmaya çalıştığı zaman... ...frekanslar daha rahat yakalanıyor diye düşünüyorum ben. Kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar... ...ve sanırım aynı noktadan bakıyorlar... Evet. ...olaylara. Şu anda burada konuştuğumuz gibi güzel. <gülüyor> evet... Peki söylediğim bu Genç Bank'ta sanırım bir eğitime katılmışsınız. Evet. O eğitimden konuşalım. Neden size böyle bir eğitim verildi? Ve şu an size neler kattı bu eğitim? Neler değişti hayatınızda? Öncelikle şöyle bir açıklama yapayım. Aralık'ta Kısa Dalga Gençlik Merkezi Bülon'da bir duyuru açtı. Ee, Genç Bank diye bir projemiz var katılmak ister misiniz diye. Ben de devamlı katılımcı olduğum için e, ve gönüllülük açısından yani kendimi yeterli bulduğum için buna katılma gereksinimi hissettim. Başvuru yaptım kabul edildi. 6 kişilik bir ekiple beraber e, bir otelde e, diğer 6 ille beraber 7 e, grupla beraber eğitim aldık 6 gün boyunca. Aldığımız eğitimde bize verilen asıl olay şuydu... E, bize teknik açıdan eğitim vermektense içgüdüsel olarak yaklaşmayı e, öngördüler. Öyle daha iyi oldu bence. Bir olaya bakarken e, bu şöyle yapmalıyız değil de direkt öyle yapmalıyız diye düşündürüyor bizi. Anladım. Peki bu iller dediniz e, Türkiye'nin başka illerinde de mi aynı şekilde bu projeler devam ediyor? Tabii ki e, Türkiye'de 6 ilde 7 grup halinde projeler devam ediyor. Sadece İstanbul'da 2 bölgede Eyüp ve Kabacık bölgesinde devam ediyor bu projeler. Peki bu illeri veya Eyüp, Kavacık gibi yerleri neye göre seçtiniz? Bu seçimi biz yapmadık. Genç Bank'ı oluşturan Türkiye Koordinasyon ekibinin başındaki insanlar yaptı. Yani toplum yönelere vakfı yaptı. Bu programa girmeden önce de konuşmuştuk aslında. Sanırım temalarınız var. Eyüp ayrı veya başka bir ile ayrı şeklinde. Onları anlatabilir misiniz? Tabii. Her il, her il, her bölge yani her grup kendine bir tema belirliyor. Ya da açık bir proje sunuyor. Herkes kendisini istediğini ifade edebileceği şekilde projeler getiriyor. Mesela bizim temamız sokak sanatları. Sokak sanatlarıyla insanlar kendilerini çevresine nasıl ifade edebilir? Mahallesine nasıl katkı sağlayabilir? Gençler IB'ye nasıl katkı sağlayabilir sokak sanatlarıyla? Bunlarla ilgili bize projeleri sunmaları gerekiyor. Peki sizce nasıl katabilir? Sokak sanatları ile ilgili sizin fikriniz nedir? Yani verebileceğim herhalde en basit örnek herkesin aklına gelebileceği gibi zihinsel engelli insanları bir şekilde hayata kazandırmamız gerekiyor. Ve sokak sanatlarıyla bu oldukça başarılı şekilde yapılabilir. Bir etkinlik düzenlenir. İnsanlarla beraber orta oyunu yapılır. Nasıl söyleyeyim grafiti yapılabilir. Şarkılar söylenebilir. Gruplar oluşturulabilir. Yani aslında engellilerle bizi bir arada tutabilir hı hı. E, Ve aslında onların da aramızda olduğunu farkındalık yaratabiliriz diye düşünüyorsunuz. Ben evet. de öyle düşünüyorum şahsen. E, diğer illerde durumlar nasıl ya da şöyle diyeyim e, diğer illerin konuları temaları hakkında bildiğiniz var mı? Onları detaylı olarak bilmiyorum ama e, Artvin'de şu anda mesela spor üzerine de spor ve sanat üzerine e, temalar açılmış durumda şeyde de aynı şekilde İzmir'de de aynı şekilde. Kavacıkta ise daha çok zin, zinsel engeller üzerine temalar açılmış durumda. Atakum'da yani Samsun'da e, zinsel engeller ve e, sağlık ve çevre ile alakalı temalar açılmış durumda bu, e, çağrılar açılmış durumda? Anladım. Peki bu e, şeyleri projeyi kaç yaş grubuna e, grubuyla birlikte yürütmeyi düşünüyorsunuz. Asıl amaçladığımız e, kitle 15-25 yaş arası ama bizim daha çok aklımıza yatan kitle ise lise lise öğrencileri yani lise çağındaki gençler okusun ya da okumasın çalışsın ya da çalışsın eğitimli olsun ya da eğitimsiz olsun fark etmiyor. E, ama daha çok yani bizim asıl amaçladığımız olay e, gençlerin bu projelerin içinde olması, gençlerin yürütmesi, yetişkinlerin desteğini almadan e, desteğini alabilirler ama yani gençlerin yürütmesi tamamıyla gençlerin e, elinin altından çıkması projenin. Peki sizce neden Gençler yani bu aslında 20-30 yaş arasında yetişkin insanlarla da yapılabilirdi. Onların da fikirleri alabilirdi. Veya daha küçük, or ilkokul, ortaokul yaşlarında da olabilirdi. Siz neden böyle bir lise çağındaki öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle diyelim çalışma yapma kararı aldınız? Sizin de fark ettiğiniz gibi adımız Gençmak. Direkt gençlerle çalışmamız gerekiyor bu yüzden dolayı. Zaten yetişkinlere sunulan bir sürü başka ifade yolları var yani insanlar kendilerini yetişkin insanlar kendilerini bir şekilde başka yerde ifade edebilirler. Başka şekilde yerellerine katkı edebilirler. Ayrıca yani yaşları küçük olan insanlar da o kadar başarılı olmayabilirler projelerde. Tabi onlar da yapabilirler. Oldukça başarılı şeyler çıkabilir ama biraz da olgunluk gerektiren bir olay. Takım çalışması, işte ekip çalışması gerektiren bir olay. O yüzden Genç Bank'ın şöyle bir olayı var. En az 3 kişiyle bir Proje oluşturmanız gerekiyor. Kaç grubunuzun kaç kişi olduğu önemli değil. 15-25 yaş arası diye düşünüyoruz biz. Anladım. Bence de aslında böyle olması. Daha mantıklı olmuş çünkü zaten günümüzde hep yetişkinler ön planda. Hep yetişkinlerin sunduğu projelerle gençler yetişiyor. Bu başta yapılan bence en büyük bir hata. Çünkü sonuçta genç olarak biz yaşıyoruz ve bunlara bizim kararlarımızla olması gerektiğini evet, gençlerin, düşünüyorum. Evet gençlerin bir söz hakkı olduğunu da gösterebiliyoruz bu şekilde insanlara. Bu aslında bir çocuğun gencin en temel hakkıdır ki. Ülkemizde birçok kez bu yeniliyor. Hepimiz biliyoruz. yani Çocuklar, gençler fazla dikkate alınmıyor. Ve yetişkinlerin verdikleri kararlarla yaşamaya devam ediyorlar. Kendi hayatlarında oluyor yani çoğunlukla bu. Peki, şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin Eyüp'teki grubunuzda, çalışmanızda pardon, şey tokak sanatları dediniz. Başka bir daldan, başka bir fikirle gelen bir insan, ona da karşı çıkmış mısınız yani sadece sokak sanatlarıyla değil. Eğitimle ilgili mesela. Tabii e, herhangi bir projeyle bize elbette ki gelebilirler. Bunlar zaten bizim değerlendirme sırasında e, belli başlı faktörlerimiz var. Bu faktörlerin arasında mesela e, tema uygunluğu diye geçen bölüm var. Orada eksi not alabilir ama proje çok kaliteli bir proje ise yani gerçekten insanlara yararlı olacak proje proje ise ve hayal ürünü bir proje değilse yani bizim en başta bahsettiğimiz olay zaten gerçeklik. ...insanların ya yani gerçekliği kavrayabilmesi... ...bizim verdiğimiz destek gerçek yani... ...insanlara gerçek destek vereceğiz ama... ...projelerin gerçek olması... ...eğer proje gerçekten başarılı olacaksa... ...biz ona görebiliyorsak o proje dayışı... ...ona da kesinlikle seçeceğizdir yani... ...bu da bir etken... E, ...tabii ki etken olacaktır sokak sanatlarının... ...bizim temamız olması ama... ...proje başarılı ise büyük ihtimal seçilecektir. Anladım, öncelik sokak sanatlarında... ...fakat e, her türlü fikre açız... <gülüyor> ...demek istediniz evet. sanırım... E Peki şu an çalışmanın neresindesiniz? Bu projeler başladı mı veya ne zaman başlayacak? Şu anda biz e, bir kendi takvimimiz var. E, takvimde üçlü durumdayız. Çağrıyı açıyoruz bu hafta içi. Okullarla görüşmeye başlıyoruz. İnternet üzerinden çağrımız açılıyor. Başvuru formumuz internet üzerinden e, hayata geçiyor, yayınlanmaya başlıyor. Bu şekilde e, her şeyimiz hazır şu anda. Afişlerimiz basılıyor, broşürlerimiz basılıyor. Yakında ufak bir video çekeceğiz e, konuyla alakalı. Bu şekilde devam ediyoruz yani çağrı bu hafta içi açılıyor. İnsanlar artık yani bu hafta içi projelerini 27 Nisan'a kadar yani 27 Nisan saat 5'e kadar sunmaya başlayacaklar. Aslında çok kısa bir zaman vermişsiniz. Hayır 6 haftalık bir süre veriyoruz. 6 haftalık bir sürede insanlar yeni proje, proje oluşturup 27 Nisan günü bile bize başvurabilirler. Herhangi gün hangi günde başvurdukları hiç önemli değil. Sadece bu süre içerisinde bize başvurmaları gerekiyor. Yani... Program sonunda size ulaşabilecekleri yerleri söyleyelim. Aslında bence çok e, yararlı bir proje bu ve bütün gençlerin buna katılması gerektiğini düşünüyorum. Peki şey merak ettim ben şu an. O broşürleri e, şeylerin çıkartırken, çıkartırken de ne hazırlarken, e, neye dikkat ettiniz? E, dikkat ettiğimiz konu daha çok şu oldu. Biz kendi görüşlerimizi almadan yapmaya çalıştık bunu. Mesela afişleri, broşürleri. Ben tasarladım, başka arkadaşlarımın yardımını alarak tasarladık. O şekilde kendi içimizde gene tasarlamış bulunduk. Asıl yaptığımız olay lise öğrencilerine göstermek oldu. Bu afişe bakınca ne görüyorsunuz? İşte bu afişe bakınca içinizde bir istek oluşuyor mu? Kendi isteğimizden çok yani kendi ihtiyaçlarımızdan çok onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık bunlar hazırlarken. Yani bir genç baktığı zaman Aa, buna ben de katılmalıyım demeli aslında böyle evet. bir projenin afişi olacaksa hani... Sokaklarda birçok afiş görüyoruz ki çoğunu da okumadan geçiyoruz çünkü genelde renksiz düz yazı veya ilgi çekici şeyler olmuyor ki ben şu an sizin afişinizi çok merak ettim onu da bakmak istiyorum programdan sonra gösterebilirim tabii ki şeyi belirtmek istiyorum bize insanlar Twitter'dan kısa dalga diye ulaşabilirler et kısa dalga olarak Facebook'tan gençman kısa dalga diye ulaşabilirler. Gençbank, eped, mail atabilirler, ee, kısa dalganetten ulaşabilirler. Bunları da belirtmek istedim. Bence çok iyi yaptınız şu hmm. an. Ee, bir, bir biz bir müzik arası verelim. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Merhaba Söz Küçüğü'nü dinleyenleri. Ee, kısa bir şarkı, müzik arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. Ee, programın başında bahsettiğimiz gibi Cihan Özdamar aslında Kısa Dalga'dan e, bir arkadaşımız. Bize Kısa Dalga'yı anlatabilir misin? Biraz açabilir miyiz? Kısa Dalga nedir? Tabii e, Kısa Dalga e, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ufak bir alt birimi olarak geçiyor. Kısa Dalga, genç, kısa dalga gençlerle alakalı bir kuruluş örgüt gibi bir şey sivil toplum örgütü kısa dalgada verilen eğitim eğitimlerin yüzde hatta %100'ü diyebilirim sanatla alakalı daha çok ben mesela orada tiyatroyla başladım ilk başta da söylediğim gibi şu anda sinema televizyon okumamı sağlayan en büyük etken orada aldığım tiyatro eğitimidir büyük ihtimalle kısa dalgada bize verilen eğitimlerin sokak sanatlarıyla alakalı olması bizi projelerde bu temayı bu temayı seçmemizi itti. insanların daha çok işte e, sokak sanatlarına ilgi duyabileceğini düşündük bizim duyduğumuz gibi. Kısa dalga e, 15-25 yaş arası gençlerin e, devamlı gelip katılabileceği, ücretsiz eğitimlere katılabileceği işte atölyelere katılabileceği yeni arkadaşlıklar kurabileceği e, silah, e, silah tarağı da santral İstanbul'da e, kurulu olan bir gençlik çalışmaları birimi. Ben biliyorum aslında Bizim de aslında odamızın hep <gülüyor> alt katına denk geliyor evet, kısa dalga. Evet <gülüyor> komşuyuz. Toplantılarda falan hep sizin eşyalarınızı kullanıp eğlenirdik. Hani darbukaydı evet. işte. Ritim atölyesi, evet, ritim atölyesi, müzik atölyesi. Her türlü atölyeler oldu bizim orada daha önce. Ee... O şekilde yani. Ha, çok eğlenceli bir ekip aslında orası. Çok şamata, çok gırgır. E, bazen çok gülütülü olabiliyoruz. O yüzden çok rahatsız olan insanlar olabiliyor. Ben hiç rahatsız olduğumu hatırlamıyorum ama... ...hani gayet eğlenceli, böyle insanı sıkmayan bir ortam olduğunu biliyorum. E, şuna da geri dönelim. Eğitim aldınız bu projeden önce. Sanırım 6 günlük bir eğitimdi. Evet. Diğer illerden de... E, katılımcıların olduğu evet. eğitimde neler yaşadınız sizin kişisel görüşleriniz nelerdir onları bir konuşalım. E, eğitim aslında bizim için yani benim için ya yani bu sene yaşadığım herhalde en güzel şeylerden biriydi e, ama bizi biraz yordu diyebilirim eğitim. Çünkü bir sabah 9'da başlıyordu bizim programımız. Akşam 10.30'da e, eğitimden çıkıyorduk. Eğitim gibi değildi daha çok e, bir şeyler kazanmaya odaklı bir oyun gibiydi diyebilirim size. Yani oyun oyunlar oynayarak zaten öğrendik bu olayı. Nein olması gerektiğini oyunlar oynayarak öğrendik. O şekildeydi. 6 ilden gelen arkadaşlarımızla beraber oradan bir sürü arkadaş arkadaşlar edindim. Öyle bir katkısı da oldu bana. Eğitimde bize işgüdüsel olarak verilen şeylerin çoğu mesela bir simülasyon yaptık. Simülasyonda arkadaşlarımız bize katılımcı olarak geldiler, projelerini sundular. Biz onlara e, oylama yaparak hangi projenin e, seçileceğine karar verdik ama Kimisi gitti mesela 67 lira bir e, bütçe vardı e, Bu bütçeyle e, herhalde gidip de şey kuramazsınız bir e, Yeşil bitki senteri kuramazsınız yani böyle e, Organik tarım sektörü kuramazsınız ama Gidip zihinsel engelle beraber duvara grafiti yapabilirsiniz Birisi geldi 67 liraya zihinsel engellerle beraber duvarlara grafiti yapabileceğini söyledi Diğeri geldi 67 liraya ee, Organik Tarım Center'ı kurabileceğini iddia etti. O yüzden biz gerçeklik olması bakımından orada gittik. E, graffiti yapan arkadaşa verdik oyumuzu ve o birinci geldi. Yani bu şekilde bize daha çok oyunlar üretilerek, sim simülasyonlar gösterilerek eğitim aldık. Hani bir alıştırma gibi aslında. Böyle bir şey karşınıza gelirse evet. neler yapardınız, neler yapmalıyız? Aslında daha çok bize e, böyle direkt eğitim verilmedi de bize yanlışımız gösterilerek öğretildi. Hani ufak bir çocukken Annemizin, ailemizin yaptığı gibi bize böyle yanlışımız gösterilerek eğitim verildi. Ve bu bize teknik bilgi açısından daha çok içgüdüsel olarak bir şey verdi, bilgi verdi. Onu böyle yapmasak bile elimiz oraya gidecek yani. Mesela nasıl konuş, hafızanızı kaybetseniz bile yürümeyi unutmazsınız yani o şekilde olacaktır. Ki zaten sanırım eğlenceli olanı da o 6 gün boyunca bir masa etrafında oturup ciddi konular ...konuşsaydınız siz de zevk almazdınız bu işten. Zaten Kimse de zevk almazdı. Herhalde çoğu insan bayılırdı. E, <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> evet. O yüzden e, böyle bir yol izlemeleri gayet iyi olmuş. Ben olsam ben de sıkılırdım yani. E, kısa kısa geçiyorum. Başka şehir şu an dinley dinleyicilerimizden başka bir şehirde olan ve bu projeye e, yardım etmek isteyen veya yürütmek isteyen olursa size nasıl ulaşabilir? Tabii e, Toplum Günleri Vakfından e, Can Ercebe'ye ulaşabilirler Toplum Günleri Vakfının internet sitesinden e, topvakfu.com.tr yanlış hatırlamıyorsam. Toplum Günleri Vakfının internet sitesinden Can Ercebe'ye ulaşabilirler kendi şehirlerinde Gençbank projesini yürütmek istiyor burada da Gençbank yürütmek istiyoruz diye şu anda Gençbank zaten iki dönemden oluşacak bir yaz dönemi bir de e, güz dönemi diye e, güz döneminde işte ikinci dönemde büyük ihtimalle yeni Şehirler katılabilir o yüzden farklı illerdeki izleyiciler varsa e, Can Erçebe'ye ulaşabilirler toplum yönelere bakından Peki e, şu an e, 6 hafta süreçten sonra gelen projeleri değerlendireceksiniz sonra onları hayata geçireceksiniz. Bir evet. kısmını geçirmeyeceksiniz. Peki ondan sonra bu proje devam edecek mi? Neler olacak? Aynı şekilde mi devam edecek? Değişiklikler olacak mı veya? Genç Bank aslında bir yıldan fazla uzun süren bir proje. Onların da yaptığı projeler aslında bir yıldan fazla sürecek. Mesela bir proje yapacaklar. Birisi bize bir proje getirecek. O proje devam edecek. Böyle bir yıldan fazla sürecek. Yani devamlı o projenin üzerinde olacak o arkadaşlar da. Biz onlara destek sağlayacağız. Hibe vereceğiz. Gerekli araç ve gelişi sağlayacağız. Gerekirse yer bulacağız, gerekirse çekiç alacağız. Ama onlar bir şekilde projelerini bir yıl sürdürecekler. Yani bir yıla yakın bir süre sürdürecekler. Bir yıldan sonrası şu an karar verilmedi sanırım. Evet. Anladım. Umarım böyle devam eder. Evet. Ee, benim de fikirlerim olursa size ulaşır fikirlerimi sunarım, yardım ederim. Çok yararlı olur, teşekkür ederiz. Çünkü gençlerin fikirleri gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Evet. İletişim bilgilerinizi tekrar alalım program bitmeden. Ee, bize Facebook'tan Gençbank Kısa Dalga diye ulaşabilirler. Direkt Kısa Dalga diye ulaşabilirler. Twitter'dan et Kısa Dalga diye ulaşabilirler. Kısa Dalga.net'ten ulaşabilirler. Gençbank.com'dan ulaşabilirler. Ve tabii ki e, tekrardan söyleyeyim Kısa Dalga.net'ten ulaşabilirler. Peki son olarak belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, tabii şunu belirtmek istiyorum. ya yani Gençbank... Bir organizasyon, bir, ya, kendi içinde yaşayan bir e, organizma olarak düşünün Genç Bank'ı. Genç Bank e, fikir aslında fikir. insanların aklından aklına geçen bir fikir. Gençlerin fikri, herkesin fikri. Herkes Genç Bank'ın içinde gençse tabii ki. <gülüyor> Çok iyi oldu bu. E, bu programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize ve size çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum buraya Gel, kabul ettiğiniz için Keyifli bir program oldu benim için Kendinize iyi bakın Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın Teşekkürler Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı